ve kulle zalaletin finnâr Değerli arkadaşlar sizlere ilim meclisleriyle alakalı Allah'ın zikriyle alakalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis naklederek bu günkü sohbetimize başlamak istiyorum. Ebu Davud et-Tayalisi rivayet etmiş olduğu bir hadiste sahabeden Cabir ibni Abdillah radıyallahu anhuma diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu meçtema kavmun humme teferrakuu an gayri zikrillah ve salatin alen sallallahu aleyhi ve sellem illa kamu an enteni min cife diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte bir kavim, bir topluluk bir araya gelir de toplanır da Orada oturur sonra Allah'ı zikretmeden, Allah'ı anmadan ve Resulüne salat getirmeden kalkarlarsa sanki o topluluk en kötü kokan bir leşin etrafında toplanıp da dağılan insanlar gibi o konumdadır. Bu hadis Şeyh Albani Rahimahullah'ın da sahih dediği, sahihada zikrettiği bir hadis. Çok önemli bir hadis aslında öyle bir araya geldiğimizde, sadece birbirimizle değil, ailemizle, eşimizle, dostumuzla, akrabamızla, oturduğumuzda bu hususa dikkat edelim. Allah'ın adının anılması, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirilmesi çok önemli bir husus. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini sizlere nakletmek istiyorum. Sehel İbnül Hanzaliye diyor ki, El Hasan İbnül Süfyan Rivayet ediyor Sehel İbnül Hanzaliyye'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. مَجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى ذِكْرٍ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ إِلَّا قِيلَ لَهُمْ قُومُوا مَغْفُورًا لَهُمْ Bir kavim, bir topluluk Allah'ın zikri için, Allah'ın adını anmak için bir araya gelir de orada Allah'ın adını anarlarsa oradan kalkıp gittiklerinde o kalkıp giden insanlara Haydi günahlarınız mağfur olarak, bağışlanmış olarak kalkın denilir. Bu hadis-i de Tabarani'nin, Ahmet ibn Hanbel'in, Tayalis'inin rivayet ettiği, Enes radıyallahu anh'dan rivayet ettiği bir hadis. Bu hadis, Şekalbani rahimahullah'ın sahih olarak hüküm verdiği bir hadis. Demek ki ilim talep etmek, ilim talep etmek için bir araya gelmek, o meclislerde Allah'ın adını anmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmek öyle mübarek bir amel ki, öyle büyük bir müjde ki, oradan kalkıp gittiğimiz zaman, ayrıldığımız zaman deniyor ki, haydi günahlarınız mağfur olarak, bağışlanmış olarak kalkın gidin. Evlerimizi, akraba ziyaretlerimizi, ticari ziyaretlerimizi bu şekilde fırsata çevirerek ne yapabiliriz? ilim meclisi yaparız. O mecliste Allah'ın adını anarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat getirerek bu şekilde ne yapmamış oluruz? O toplantımızı leş toplantısı yapmamış oluruz. Aynen böyle diyor Allah Resulü Sanki diyor o insanlar bir leşin etrafında toplanmış ki öyle böyle bir leş değil. En kötü kokulu, en iğrenç, kokuşmuş bir leşin etrafından kalkan insanlar gibidirler. Bir araya gelip de Allah'ın zikrini zikretmeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini yapmayan, ona salavat getirmeyen, ona salat getirmeyen insanlar. İşte ilmin şerefi, ilmin değeri öyle büyük ki arkadaşlar, geçen Şeyh Albani Rahimahullah'ın bir öğrencisini dinlerken o da değindi buna. Kitapta zaten biliyorsunuz Şeyh Albani'nin kitabı. Son konularındayız, son bölümlerindeyiz. Selamun aleyküm selam Allah'u Aleykümselam. Selamlar. Bu mübarek bu hayırlı cenazeler bahsi ve cenazelerde işlenen bid'atler kitabının uzun bir süredir okuyoruz. Bu kitabın son bölümüne geldik. Belki önümüzdeki hafta yahut da ondan sonraki hafta başka bir kitaba başlayacağız. Bu kitap bitmek üzere. Yazarı Müellifi Rahimahullah, Şeyh Albani Rahimahullah. Allah-u Teala'nın ömrüne ve ilmine bereket verdiği alimlerden. 80 küsur yaşında vefat etmiş bir alim. Ve kendisinden bahsedilirken ne deniyor? Albani. Ne demek Albani arkadaşlar? Arnavut, Arnavut demek. Yani Arnavut. yeryüzünde kaç tane Arnavut var? Diyorlar ki 20 milyon tane Arnavut var hemen hemen yakın olarak. 20 milyon tane. 20 milyon tane kendisine Albani denilmesini hak eden ne var? insan var. 20 milyon. Ama bugün yeryüzünde Albani dendiğinde kim geliyor akla? Arnavut dendiğini. Nasuruddin Albani bilirahim. Yani allah Teala'nın bu insana vermiş olduğu şerefi görüyor musunuz? Bu insan bu şerefi, bu insan bu kıymeti, bu insan bu değeri nereden aldı arkadaşlar? Allah'ın ilmine olan hizmetinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine olan Hizmetinden ve davetinden dolayı aldı. Yani Arnavut dendiği zaman akla gelmesi gereken belki birçok insan var. Tarihte ne yapmış? Yer almış. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Belki çok zengin. Belki trilyonları var. o da adından başka şeylere söz ettirmiş ama ardından 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ne olmuş? Unutulmuş gitmiş. Bakın bizler burada Türkiye'deyiz. Yüzlerce, binlerce kilometre ötede. Albani diyoruz ve Rahimahullah diyoruz. Allah rahmet etsin diyoruz. Bilmiyoruz biz öldükten sonra ardımızdan bize rahmet okuyacak insan olacak mı, bulunacak mı? Eğer gerçekten rahmet okunulmasını istiyorsak ardımızdan, vefat ettikten sonra amel defterimizin kapanmasıyla birlikte kapanmayacak olan şeylerden bir tanesi de nedir? Elmon. يَمْتَفِعُ بِهِ يَعْتُ يُنْتَفَعُ بِهِ İntifa edilen, fayda olunan ilim. Deminden kaçıranlar oldu kardeşlerden Allah Resulü Aleyhisselatü söylediğimiz, ondan naklettiğimiz hadisi. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Bir kavim, bir topluluk bir araya gelir de orada Allah'ın adını anmazlar, Peygamberine salat etmezlerse sanki en pis, en kötü kokulu leşin etrafında toplanıp kalkmış gibi insan, kalkmış gibidirler diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani onun için biraz daha gayretli olmak gerekiyor. İlim konusunda. Allahu Teala'nın kitabını okuma ve ezberleme konusunda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini okuyup amel etme konusunda. Çünkü bu dünya fani. Belli bir noktaya doğru gidiyoruz. Kimseye bu dünya kalmadı. Şekavvani dedik 80 küsur yaşında vefat etmiş dedik. Yaşadı gitti ama ardından neyi bıraktı bakın? Okumuş olduğumuz kitabını bıraktı. Kitabımızın da konusu zaten cenaiis, cenazeler, ölüm bahsi bahisleri Allah Teala'dan yardım istemek lazım. Yani Allah'ın kuluna yardımı olmazsa bu konuda kuluna olmaz muvaffak olmaz. Başka şeyler olur. Ben yani şimdi mesela size sorsak desek ki yani at yarışı oynayan, eline o at yarışı şeyini alan, ne deniyor ha? Listesini alan insanlara baktığınız zaman e, ne kadar anlamsız ve gereksiz bir şeyle meşgul olduğunu görüyorsunuz değil mi? Size göre çok anlamsız geliyor. İnanın bugün de bizim meşgul olduğumuz birçok şey var ki Selef kalkıp bizi görseydi aynı o at yarışı oynayan adamların anlamsız şeyler yaptığı gibi bize de o şekilde anlamsız şeyler yaptığımız zannederler. Değil mi? Yani onların ilim konusunda amel konusundaki hırs ve gayretlerine bakıyorsun. Onların yanında bizim amel ve ilim talebesi olan hırs ve gayretlerimize zaman, baktığın zaman görüyorsun ki Kıyaslanamayacak kadar hayır, hayır, sana... hayır, kötü. Evet. Dediğimiz gibi kitabın son bölümündeyiz. Cenazelerde işlenen bidatler dedik. En son nerede kalmıştık arkadaşlar? En son namazda işlenen bidatlar. Cenaze namazında işlenen bidatlar. Diyor ki Şeyh Albani <gülüyor> Yeryüzünde ölen Müslümanların Gıyabi namazlarını Her gün akşam namazından sonra Ne yapmak? Akşam namazından müteakip kılmak Yani düşünün Bir yerde toplanıyor insanlar Bir camide akşam namazını kılıyorlar Ortada cenaze yok bir şey yok Diyor ki ne yapalım Şöyle yeryüzünde ölen Müslümanların bir cenaze namazını kılalım. Bu bidat olur mu? Elbette ki bidat olur. Hatırlarsanız geçen hafta bir mukaddime bir giriş yapmıştık. Bidatlarla alakalı. Tabii bunu biz henüz daha memleketimizde görmedik. Henüz daha ne olmamış? Memleketimize ithal olmamış. Ama yani olmaması da garanti değil. İnsanlar gezdikçe dua çıkacak. Geçen hafta bahsettik. Gördükçe ne var? <gülüyor> ne yapıyorlar? Kendilerle bu şekilde Allah'ın dininde olmayan şeyleri meşgale olarak alıyorlar. Yani yarın bir gün bir tane camide bir akıllı, akıllı birisi çıkar der ki ya biz akşam namazından sonra ne yapalım? Şöyle hiçbir camide olmayan bir faaliyete başlayalım. Nedir o da? Müslümanların, ölen Müslümanların cenaze namazlarını gıyabi namazlarını kılmak. İkinci husus Es-salatu alel-gâib Ma'ale'nim enne usulli aleyhi fi Bu konuyu işlemiştik kitapta hatırlarsanız. Neydi o? Eğer bir kimse uzak diyarlarda ölüyorsa ve onun cenaze namazı o diyarda kılınmadıysa bizler ne yaparız? O cenaze namazı kılınmayan kimsenin cenazesini kılarız, gıyabi namazını kılarız. Aynı ne gibi hatırlayın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de Habeşistanlı Necaşi'nin cenaze namazını kıldığı kılması gibi. Çünkü Necaşi'nin orada cenaze namazını kılacak kimse yoktu. Ama bir kimsenin cenaze namazı kılındıysa, kendi toprakları üzerinde, artık Müslümanların onun cenaze namazını başka bir yerde kılmasına hacet yoktur. Ve bunun bunun binat olduğunu söylemekte. Evet. Yükşekalbani başka bir husus, ayakkabıların çıkarılması. Cenaze namazında, cenaze namazı için, yani ayakkabıda necaset yok, pislik de hiçbir şey yok. sıp cenaze namazı için ayakkabı çıkarmakta nedir? E, bidatlerdendir. Evet. Diğer husus, imamın erkeğin ortasında, kadının da göğsü hizasında durması. Yani cenazede eğer erkekse, erkeğin neresine geliyor? Cenaze tabutun tam ortasında duruyor. Bugün de öyle yapılıyor herhalde bizim camilerimizde. Eğer kadın ise, kadının da göğs hizasına geliyor. Sünnette olan neydi arkadaşlar? Sünnete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cenaze namazı kılarken ve kıldırırken ne yapardı? Erkeğin neresinde dururdu? Hatırlayanınız var mı? Efendim? Erkeğin erkeğin başında dururdu. Kadının neresinde dururdu? Ortasında dururdu. Yani bakın öyle bir dine mensubuz ki bu dünyadan ayrılırken o kişinin kılmış olduğumuz cenaze namazındaki duruşumuz dahi belirlenmiş. Yani bu kadar hassas, bu kadar ince noktaları bize beyan eden bu din bize senenin içinde kutlamamız gereken geceleri beyan edip açıklamaz mıydı, bunu bize bırakır mıydı? Bugün insanların yaptığı gibi kandilleri, şunları, bunları siz kendi kafanıza göre çıkartın, kutlayın der miydi bu din? Ha Haşa ve kella. Yahut da bir araya gelerek Kol kola külerek, zıplayarak, raks ederek, şişler sokarak zikir çekmemizi isteseydi bu din. Bizlerden böyle bir şey yapmamızı isteseydi. Bunu bize beyan etmeden bırakır da bunun tercihini, uygulamasını bize bırakır mıydı? Kesinlikle. Yani. Dünyadan ayrılan bir adam hakkında adamın adama yapacağımız son görevimizi bile açıklayan bu din. Haydi haydi ne vardı Bugün insanların din adına yaptığı, ancak dinin emretmediği bu şeyleri eğer dinden olsaydı emreder, açıklar, beyan ederdi ki insanlar onları yapsınlar, onlara tabi olsunlar. Diğer bir husus, kıraatu dua'il istiftah. Cenaze namazında Subhanek'e okumak da nedir? Bidattir. Bunu birçok insan bilmiyor maalesef. İmam tekbir alıyor. Hatta camilerde hocalar ne diyorlar? İlk ne okuyacaksın. Subhanek'e okuyacaksın. Neyle ya, birlikte? ve cell senâuk. Zaten Subhaneke'nin kendi yok, elle senâ o nereden buldun? <gülüyor> ya yani Subhaneke ilk tekbirde ne okuyorsun sünnete göre? Vallahi Sahih mi? rivayetler ortada değil mi? Hadis Buhari'de Fatiha. Fatiha ile birlikte ne okuyabilirsin? Bir sure okuyabilirsin. Tamam mı? Bir sure okuyabilirsin. Efendim? Nerede yazıyor Nerede? Subhana keda. Ha, hayır bir de til. Euzu billahi. Euzu billahi okuyacağız. Evet. Evet. Fatiha elbette ne yapacağız? Euzu okuyacağız tabi ki elbette. Ar-ragbatu an qira'ati el-Fatiha bi suretin ma'aha. Diyor şey el-Albani. Fatiha suresini okumamak ve Fatiha'nın ardından Zamm-ı sure diye bizim söylediğimiz bir sure okumamak. Sürekli bunu oku terk etmek. Bir dakika. Şimdi bizim camilerde ne diyor? Bilenler diyorlar dua dua, yani. cenaze duasını okusun. Bilmeyenler Fatiha'yı Fatiha okusun. Halbuki Fatiha Rukun yani. Vacib bir şey yani namaz. Olmazsa olmaz yani. İlk tekbürü. Allahu Ekber dediğin zaman ne okuyacaksın? Fatiha'yı. Böyle Fatiha'da böyle şey yapmaya gerek yok. Yapamazsın. Evet. Diğer bir husus diyor ki namaz bittikten sonra Cenaze hakkında imamın veyahut da mikrofonutan bir adamın "Ma ateş hedu ne Ne demek Ma hedu Nasıl, Nasıl bilirsiniz? Sözü ne nedir? Vedattir. Yani imam dönüyor cenazeye şey e, namaz kılanlara diyor ki, "Nasıl bilirdiniz? İyi biliyorduk. Hakkınızı helal eder misiniz? Evet. Helal olsun." Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde olmayan Saheplerinin uygulamadığı bidatlardır arkadaşlar. Gelelim eddef nu ve tabiğuhu. Defin işleminde, cenazenin gömülme işleminde, ona bağlı olarak yapılan bidatlar. Evet. Diyor ki zubhul jamus, günde vucul elcenazeti ile mabara, kabla defniha ve tafriq ellem ala menhazr. Yani bazı insanlar var ki bidatların daha bidatlarını da cöm cömertler. Bazıları ne habermiş? Jamus. Ne evet, demek jamus? Camış, manda. Sağolullah. Yani cenaze, kabre, makbere dediğimiz mezarlığa getirilmeden önce kesiyorlar, pişiriyorlar. Veyahut da pişirmeden etini ne yapıyorlar? Gelen kişilere dağıtıyorlar. Herkese veriyorlar. Cevap biraz cömertmiş. Evet. El-ezânu'inde idkâlel-meyyid fi kabrihî. Ölü cenaze yani cenaze ölü mezarına sokulurken ezan okumak. Kim zikrediyor bunu? İbn Abidin zikrediyor. Hanefi meselenler İbn Abidin. Bu bidattir. Niye bidattir ey İbn Abidin? Çünkü cevap ne diyecek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ezan ne zaman okunurdu ancak? Namaz için okunurdu. Sen cenazeyi kabre sokmak için ezan okursan Bidat işlemiş olsun. Peki derse ki birisi sana, ya ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Şeytan katsın diyor. Ya da ezan okuyorum. Allah'ın ismini yüceltiyorum derse. Ne dersin? Nasıl cevap verirsin bunun bidatine karşı bidat için kullandığı delile? Peygamber, sana evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve ashabı. Böyle. Yüzlerce cenaze gömdüler. Ama hiçbiri ne yapmadı? <gülüyor> böyle bir iş yapmadı. Sen bu ezanı Zevkini okunuyorsun. Bundan ne bekliyorsun? Bir ecir, sevap bekliyorsun. O zaman sen dinde ne yaptın? Bir bidat işledin. Ve senin bu bidatın da merdut reddolunmuştur. Evet. İnzâlu'l-meyyid fil kabri min kıbeli râsil kabr. <gülüyor> Cenaze kabre sokulurken, kabrin baş tarafından sokulması da nedir? İşlenen hatalardan, bidatlardan bir tanesidir. Aslı olan sünnette neydi arkadaşlar? Cenaze nereden sokulurdu kabrine? hatırlayın kabrin ayak ucundan yani kabrin ayak ucundan kafasından alınıp sokulurdu. Muhteşem din arkadaşlar. Yani disiplin. Ve hiçbir şey eksik bırakmamış. Ayeti bakın Maide suresini düşünün. Elyeu mekmeletu lekum Bugün dininizi kemale erdirdim. Ve tememtu aleykum ni'meti ve nimetimi tamamladım. Ve araditu lekum al dina. Din olarak size İslam'ı seçtim. İslam'dan razı oldum. Bu dinde. Yani bugün bakın görün ayrıntı var teferruatı. Cenazeyi nereden sokacağız? Dinde neyi var onun bir? Beyanı var. Yeri var. Açıklaması var. Yani din bize bu konuda ne yapmamış? Rahat hareket edeceğimiz bu manada. Kendi kafamıza göre, kendi kafamıza buyruk işler yapacağımız bir yer kesinlikle bırakmamıştır. Evet. İşte bazıları diyor Gül suyu dökeler ölünün kabrine diyor. Güzel koksun diye. Bu da tabii ki bidatlerdendir. Kıra'utu minha halaknâkum fil hasvetil ula. Bunu görüyorsunuz. cenaz gömülüyor, bırakılıyor kabre. İlk toprak atıldığında diyorlar ki minha <gülüyor> halaknâkum. Ne demek minha <gülüyor> halaknâkum? Sizi ondan yarattık topraktan. Yani ilk toprağı atıyorsun. Sizi ondan yarattık. Ve fihâ nu'idukum. İkinci toprağa attığında Diyorsun ki sizi tekrardan Toprağa gömeceğiz şey, Oradan dirilteceğiz Sizi toprağa götüreceğiz Üçüncü atışta diyorsun ki Ve sizi oradan tekrardan Dirilteceğiz Şimdi zaman değil zaman Mantıklı geliyor İlk atışta Sizi ondan yarattık İkinci atışta sizi oraya döndüreceğiz Üçüncü toprak atışında Tekrardan sizi buradan dirilteceğiz. Ayetler tam böyle küt küt neye oturuyor? Yerine oturuyor. Şimdi insanın eğer bidat ilmi yoksa, sünnet ilmi yoksa, ki bugün maalesef insanların çoğu da böyle olduğu için, Erhamdülillah. Ne yapmakta? Hemen hop, kabul. kabul edip davet etmekte. Ya Bu ayetlerin üzerine indiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ve bu ayetleri okuyan ve dinleyen sahabeler böyle yapmış mı? Yaptıysa yapalım, yapmadıysa yapmayalım. Ölçüsü olmadığı için insanlar da diyor ki, tamam işte. Ne yapalım? Bunu tamam. uygulayalım. Bu da bir bidattir. Evet. Yine Fatiha'yı okumak, İhlas okumak, Felaknas okumak, Kafirun Suresini okumak, İzaca Enasrullah okumak, İnne Enzallahu okumak, ee, Bunların hepsi diyor bidattır. Evet, Yasin okuyorlar. Onu geçen zikrettik, ölünün başında da söyledik. Ve mezarda da, kabirde de ne yapıyor imamlar? Yasin okuyorlar. Bu da bidattır. Bu da bidattır. Fatihayı okumak, ee, diyor ki başının ucunda Fatihayı okumak, ayak ucunda cenazenin de Ameen al okumak bidattır. Yapıyorlar mı bunu? başında Fatiha, ayak ucunda da Âmen e Resulü okumak. Ölüye telkin etmek. Biliyorsunuz telkin. Demek evet, telkin. La ila ölüye gidiyorlar. Artık herkes ayrılıyor. İmam cenazenin toprağın altındaki cenazeye diyor ki la ilahe illallah de. La ilahe illallah de. Bu şekilde telkin ediyor. Yani bir kere kişi la ilahe illallah'ı hayattayken ne yapması lazım? Söylemesi lazım. Ruh çıktıktan sonra artık ona söyletemezsin. Bitti yani. Değil mi? Bu da birlerden. adetlerden. Naklül <gülüyor> قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة. Ölü'nün definden önce, gömülmesinden önce ne yapılması? Türbelere ondan sonra mübarek yerlere götürülüp gezdirilmesi. Efendim dasta anlattık hatırlarsanız. Adamı çıkarmışlar. Adam boğazdan atlamış. Çıkarmışlar. işte şeyde İstanbul 14 gün sonra suyun içinden denizden abisi anlatıyor. Diyor ki polisler dedi ki diyor, hemen alın gömün. Fazla bekletmeyin. Kokar eder şey olur. Yani biz diyor ne yaptık aldık diyor abimi Bir türbeye götürdük diyor. Orada 3-4 saat ne yaptık? Beklettik cenazeyi diyor. Niye bunu yapıyorlar? O türbedeki mübareğin ondan deyimiyle Şefaatine ne olsun? Nail olsun. Yani. Bu bidattır. Hatta kişiyi neye götürür? İtikadına kadar şirkete götürür arkadaşlar. Ya bunu akıllı başka insanlar yapıyor. Bakın buraya. Yani Müslüman eğitimli olmalı, Müslüman kültürlü olmalı, Müslüman okumalı diyen adamlar dinli konulara gelince hurafecinin en hurafecisi oluyor arkadaşlar. Neden? Çünkü hatırlarsanız bir şey söylemiştik. Bir insan dine olan sevgisini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisini ilimle kamçılamaz, ilimle çerçeve vermez ise, o sevgi neye dönüşüyordu? Bidat'e dönüşüyor. Yani sevgi, ilimle kontrol altına alınmazsa, Resulullah sevgisi, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sevgisi, ilimle çerçeve edilip kontrol edilmez, dizginlenmezse, o belli bir süre sonra neye döner arkadaşlar? Bidat'lere döner. Kafana göre, Yap. Nasıl olsa Resulullah'ı seviyorsun Allah'ı seviyorsun, bu dini seviyorsun Yaptığın şekilde kötü bir şey yok Diyerek ne yaparsın? Yapar, gidersin Ne yapmak? Kabire su dökmek Başından başlayarak Ondan sonra e, Su dökmek, kalan suyu da ortasına dökmek Bu e, Davranış Yani kabre su dökme davranışı İmamiye. Şiilerin bir davranışı. Onlardan geçmiş bir davranış. Bizde de yapıyorlar değil mi? Kabre, su bekmek. Evet. Oldukça geniş. Taziye. Taziye'de işlenen bilatler. Ne yapmak? Mezarlıkta taziyeye başlamak. Taziye için bir yerde toplanmak. Adam diyor ki taziyeyi diyor. Işte, taziye için şurayı tuttuk. Araplarda bu çok var. İşte diyor taziye için ne yapıyoruz? Taziye evleri şurada kabul edeceğiz. Öyle bir şey yok. Taziyeler nerede karşılaşırsan cenaze sahibiyle orada ne yaparsın? Taziye yaparsın. Baş sağlığı dilersin. Taziye için özel bir eve gitme, özel bir ziyaret yoktur. Üçüncü mesele taziyenin üç gün ile sınırlandırılması. Yani üç günden sonra taziyenin olmadığını zannediyor bazen. Hayır. Sen dördüncü günde görsen cenaze sahibini, ne yaparsın ona? Baş sağlığında bulunursun. Taziye'de ne okuyacağız? Sünnette ne? Diyordu aleyhissalatü vesselam. Evet buradan sünnete bağlı, sünneti seven bir tane insan. Bakalım sünnette Hüsnü'l-Müslim'e bakmadan nasıl taziye'de bulunulur? Söylesin bize. Evet, evet sünnet ehli <ithan> <gülüyor> ''İnne ''Hayır.'' <lillahi> <gülüyor> <gülüyor> ''İnne ''Hayır.'' ''İnne lillâhi'' ''Mâ ve ma a'ta'' ''Ve verdiği de Allah'ındır, aldığı da Allah'ındır.'' ''Ve kulle şey'in indahu ilâ ecelin'' ''Musemme'' ''Her şey onun katında bir belirlenmiş, ecele bağlanmıştır.'' <gülüyor> Onu aldık geçtik arkadaşlar. Yani sünnet... Evet... Ne yapacağız? Bu duaları ezberleyeceğiz arkadaşlar. Kısa dualarını. bunlar. serimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu bunlarla yetiştireceğiz. Bunlarla eğiteceğiz. Kendimizi bunlarla öğreteceğiz. Evet. Cenaze evinden yemek beklemek, cenaze evinin yemek pişirmesini istemek. Şimdi bugün cenazen olacak da sen ne yapmayacaksın? Taziyeye gelenlere hatta da cenaze namazına gelenlere yemek pişirmeyeceksin. Halbuki Cafer İbn Abi Talib Cafer kimin kardeşi? Ali, Ali radıyallahu anhu'nun kardeşi. Cafer radıyallahu anı şehit edilince Aleyhisselam ne diyor yes. insanlara? "İsnau li Ali Cafer'a Cafer ailesine ne yapın yemek yapın." Komşularına ve çevredeki insanlara diyor yemek yapmasını. Şimdi insanlar zaten Adamın evine ateş düşmüş, ocağına ateş düşmüş, cenaze var, üzüntü var, hüzün var. Bir de ne bekliyorsun? Adamın evde yemek yapmasını bekliyorsun. Husus da yanlış bir husus. Evet. Orada evet, dağı, dağıtılması için mi yemek yaptı? Yoksa aile için mi? Gelen için. Aile için ve eğer varsa orada bulunanlar için. Elbette ki aile için başta yani. Evet. Vakıflar yapmak. Ne için vakıflar yapmak? Ölünün arkasından Kur'an okunması. Ölünün arkasından nafile namazlar kılınması. Ölünün arkasından tevhid, kelimeyi i tevhid getirilmesi. Ve bunların sevaplarının, peygamber, bunların sevaplarının ölünün ruhuna hediye edilmesi için adam ne yapmış? Bir vakıf bırakmış. Diyor ki şu mahalledeki dükkanımın bütün kirasını diyor. Ne yapın? İşte bunu ayırın. Ben diyor öldükten sonra ben bu dükkanımı ne yapıyorum? Vakfediyorum. Ne olacak bu dükkanın geliriyle? İşte diyor bir Kur'an kursundan anlaşın. Orada diyor benim arkamdan Kur'an okunsun. Benim arkamdan nafile namazlar kılınsın. Salavatlar getirilsin ve bunların sevapları bana hediye edilsin. Doğru bir şey mi? Değil. Ona diyeceğiz ki bak güzelim diyeceğiz. Senin amelin senin salavatın bu dünyada. Bu dünyadan ayrıldıktan sonra bu dünyadan gittikten sonra kimse senin arkandan ne yapamaz? Kur'an okuyamaz. Kur'an'ı sen okuyacaksın. Yani, Kur'an sana indi. Okuman için. Amel etmen için indi. Onun da bir belli bir vakti var. Hayatın boyunca sana izin verilmiş. Bu da bizim için bir ibret arkadaşlar. Yani, Kur'an'ı okumak için vaktimiz şu anda var. Değil mi? Fazlaca var hem de. Ama Kur'an okuyan var mı? Deminden dersin başında ben size bir şey söyledim değil mi? Ne dedim? Böyle. Şimdi sokakta birçok insanlara bakın. Dindar... Suretinizde, dindar tipinizde yaptıkları şeylerin ne kadar anlamsız şeyler olduğunu görürsünüz. Şimdi Yusuf abi bir adam görse at yarışı oynuyor. Der ki ya bu ne yapıyor kardeşim böyle ya. Televiyonun karşısında geçmiş böyle zıplıyor, hopluyor, bağırıyor. Koskoca adamın ne hallerde olduğunu görünce bir anlam veremezsin değil mi? İşte Selef de bu ümmetin Selefi, sahabesi, tabiini ve yani ilim konusunda, amel konusunda ciddi olan adamlar bizi görseydi. Derdi ya siz ne yapıyorsunuz ya. Neyle meşgulsünüz? Neyle uğraşıyorsunuz? Yani? Şimdi şuna sağdan başlasak sorma ya. Utandırmak istemiyorum kimseyi. Günde kaç sayfa Kur'an okuyorsunuz? Desek şöyle en son Kur'an okuyan herhalde aramızdan 3 gün önce, 5 gün önce, bir hafta önce, 10 gün önce belki de okumayı bilmeyen insanlar bile çıkacak. Neden? Çünkü gaflet var. Yani bu rahatlığın sebebi ne? Gaflet. Ondan sonra tabi Sünneti de öğrendin. Neyin bizet olduğunu da öğrendin. Arkandan vakıflar da bırakamazsın. Arkandan insanların Kur'an okuması için. <gülüyor> ne <Nedir> dünyanın. <gülüyor> ne hayattayken ne vefat ederken. Evet. Aleyküm selamun. Aleyküm selamun. Ölen kimsenin dünya hayatında sevdiği şeylerden mesela adam yemeklerden döneri seviyor. Adam gidiyor döner ismanlıyor. Adam, şeyin adına. Ölünün adına. Tamam. Adam kuru masreden hoşlanıyor. Kuru Bu da Milat'tır ceşekalvanı rahimehullah. <gülüyor> evet, diğer bir mesele ee, özel Recep, Şaban ve Ramazan aylarında ölünün adına ne yapmak diyor? Sadaka vermek. Anladım anladık. Mübarek ay. Ne yapalım? Babamın adına? Hayır. Bu ayları özel olarak bir şey yapmayacaksın. İskat-u diğer bir husus namazın iskati. Ne o? Namazın iskati kılmadığı namazları ne yapmak? Hesap makinesiyle hesaplatıp paraya çevirip paraya çevirdikten sonra çıkan yekünü ne yapmak? Aldım verdim, aldım verdimle ödemek. Şimdi bugün belki şaka gibi gelir size. Ne yapıyorlar? Adam diyor ki benim diyor dedem veya babam veya kardeşim vefat etti. Tamam güzel. İşte 30 yıl namaz kılmadı. Tamam. İşte bunun 30 yıl namaz kılmadığı namazın şeyi nedir? Yekünü. Adam diyor ki işte 10 milyar. Eski parayla. 10 bin lira. E ne yapacağız? Benim diyor 500 liram var. 500 lira var. 500 TL. Bu 10 binlik borcu nasıl ödeyeceğiz? Gidiyorlar bir fakirin yanına. 2-3 tane fakir. 4 tane Kur'an kursu öğrencisinin yanına. Babasının adına veriyor 500 lirayı. Al diyor Ali. Aldım, ver, aldım verdim diyeceksin yanındakine diyor. Alıyor 500 lirayı. Yanındakine veriyor. Ne oluyor? Aldı 500 verdi. 1000. O diyor ki sen de diyor aldım verdim diyeceksin bir yandakine. Aldım verdim diyor. Ne oldu? 1500. O şekilde o mecliste yarım saatte o 500 lira ne oluyor? 10.000 oluyor arkadaşlar. Tabii 500 lira var. Sonra da deniyor ki alın bu 500'ün 500'ünü. Kendi aranızda ne yapın? Paylaşın. Ne yaptık biz şimdi? Namaz kılmayan namaz kılmayan Babamızın namaz kılmayan atamızın abimizin borçlarını ödedik. Kime ödedik? Allah Teala'ya ödedik ya. ya. Fakire değil. Allah ödüyoruz. Bugün acaba var mı dedinseyi arkadaşlar bugün bugün var mı ve bugün ve bugün radyolarda bugün radyolarda radyolarda hocalar hoca var bir tanesi arıyorlar adamı hocam diyorlar köyden arıyor. Yani ilk başta şaka gibi geliyor size, değil mi? Diyor ki böyle böyle benim babamın falan canın namaz iskağıtı var. Tabi diyor hesabını yapıyor ona diyor ki senin babanın iskağıtı şu kadar. Gidin köyden ne yapın bunu yaptırın. Ya kardeşim Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki kişiyle şirk arasında küfür arasında namazın terki vardır. Kim namazı terk ederse kafir olmuştur diyor aleyhisselatü vesselam. Yani bu öyle bir amel ki bunun böyle hesabını ödeyemezsin. Borcu arkandan böyle bu oyunlarla ne yapamazsın? Bu işi çözemezsin. İşte cehalet arkadaşlar. Bu da cehalet. Evet. Ölü için Kur'an okumak. Bunların hepsinin bidat olduğunu söyledik. Ondan sonra kişinin ölmeden kabirini yapması? Kazdırması. Bunun da bidat olduğunu şey Allah'ın rahmeti Allah zikrediyor. Evet. Ziyaratul kubur. Kabir ziyaretlerinde işlenen Bidatler. Anne babanın mezarını her cuma ziyaret etmek. Bazıları var diyor. Ben diyor anne babanın mezarını her cuma ne yaparım? Ziyaret ederim. Yani. Dedi ki şey olmayınca insanı zapt eden, il, amelini kamçılayan bir ilim yoksa ne zararı var mantığıyla bir insan ne yapar? Allah'ın din adına öyle şeyler yapar ki ölçü olmadığı için günah işliyordur ama sevap yaptığını Sehap elde edeceğini zannediyordur. Evet. Evet. Tabi bazı özel şeyler şey albani rahim olan kabirler, türbeler. <gülüyor> Mesela Şam'da i̇bn Arabi. Biliyorsunuz Vahdet-i Vücutçu i̇bn Arabi'nin kabri var. Diyorlar ki kim bu türbeyi 40 gün ziyaret ederse onun diyorlar ihtiyacı ne olur? Giderilir. Böyle bir inanış var. Şam'a gidenler bilir. Sok cuma. Mescid bin Arabi Sarıfı'l-ehtesel-li-hunayk İnsanlar oraya gider, hatta deliler vardır, mecanin Deliler kapıda beklerler, Üstü böyle getiriyorlar, bağlamışlar, duruyorlar böyle. Ve İnsanlar 40 Cuma kim oraya giderse diyorlar ki onun ihtiyaçları ne olur giderir Bugün Bizim memleketimizde de var, yapıyor? türbelere özel bir Vakitte, özel bir mevsimde ne gidiyorlar Ramazan'da ne yapıyorlar? Televizyonlar bile programlarını Türbelerden yapıyor değil mi? Eyüp Sultan'dan yapıyor Birbirleriyle yarışıp belki ihaleye bire giriyorlar. Orada ne yapabilmek için? Yer. Kapabilmek için. Evet. Evet. Menzara kabrahu erba'ina cumhaten kudiyet hacedhu. Hakkada yatakit ba'dun nası. Fişe ve gayrihi. Ziyaratul kubur yevme aşura. Aşure günü Özellikle şöyle gününü ne yapmak, kabir ziyaretine tahsis etmek. Şaban ayının 15'ini yapmak, ziyarete tahsis etmek. Bayram günlerini kabir ziyaretlerine tahsis etmek. Bakın bu da çok yapılan bir şey değil mi? Şimdi insanlar ne diyor? Bayram namazı konuşurken duyuyorsunuz insanlar diyor ki, namazı kıldık camide bayram namazını, çıktık diyor, eve gitmeden hemen ne yaptık? Mezarlığa gittik. Zaten mezarlığa gitti git, gitmişsinizdir. ...diyiniz zaman ne yaparsınız? Mezarlıkları görürsünüz. Ne gibi? Panayır, bayram. Yani bayram olmuş orası da. Yani niye? insanlarda itikat ne genel olarak? Veya bu işin çıkışı ne? Bunların da bayramı yani. Bunlar bayramda burada yalnız kalmasınlar mezardakiler Gidelim onları da ne yapalım? Neşelendirelim. Bu bidattır arkadaşlar. Yani kabir ziyaretinin hususi bir vakti yoktur. Kabir ziyaretinin maksadı, gayesi, amacı nedir? İbret almak. Neyden ibret alacaksın? Ölümden ibret alacaksın. Sana ahirette hatırlatacak. Yoksa o kamerde yatanın sana vereceği hiçbir şey yoktur. O mekanda olan mübareklik, bereket böyle bir şey yok arkadaşlar. Allah'a da bir şey. Yok. Kimin? Ölünün de bir şey yok. Yani selam edersin, dua edersin. Belki alır selamını şey olarak yani dua kabul olur yani. Evet. Bazılarının diyor, "Vukuf ba'diz-zairin kalilen bi-gayati'l-hushu' inda'l-bab k'ennahum yestezinun, summa yadkhulun." bazılar diyor, mesela Kabre gireceği zaman, türbeye gireceği zaman kapıda şöyle bekler önce, sonra ne var İzin alırmış gibi bekler, sonra içeri girer. Bir arkadaşımız vardı, anlatıyordu. Diyor ki, Biz diyor, Kastamonu'ya filan giderdik kabire ziyaretine, türbe ziyaretine diyor. Kapıdan çıkarken diyor, eşiğin Üstüne secde ederdik böyle, şu şekilde diyor. Öyle çıkardık diyor yani. Gördün mü sen? Nerede gördün? Evliliği bir sefer bu şekilde yapardık hocam diyor. Hatta bir gün diyor, Şeyh Efendi'ye baktım diyor uzaktan. Acaba biz kendiniz mi uydurduk bunu diye diyor. Baktım diyor Şeyh Efendi. Ne yapıyor? Kapının eşiğine secde ediyor. <gülüyor> Öller için Fatiha okumak. Mezarlıkta ölülere, kabirlere yasin okumak. Bunların hepsi nedir? <gülüyor> Bidattır. Belki aranızda bidatı duymayanlar vardır. Bidat ne demekti arkadaşlar? Bidat diyoruz. Dinde Bir kişi Dinde şey Yenilik. ne demek? İyilik yani eee bunda bunda Yani Allah'a dinleyen... yakınlaşma kastıyla. Allahu Teala'ya yakınlaşma kastıyla yapılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı, Allahu Teala'nın kitabında yapılmasını istemediği sevap adıyla yapılan her şey. Kulu Allah hadis suresini 11 defa okumak. Daha önce hatırlarsanız bu konuyla alakalı hadisin uydurma olduğunu söylemiştik. Bazıları diyor ki kabre gittiği zaman şu, şu duayı yapar. Allahumme inni es'aluke bi hurmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah la azzaba Bazıları kabre giderek Allah'ım peygamberimizin yüzü suyu hürmetine senden ne istiyorum? Bu kabirdekini azap etmemeni istiyorum. Bu da bidattır. Çünkü yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam biz ümmetine hiç kimsenin hürmetine, yüzü suyu hürmetine, onun bunun hatırına diye dua etmeyin yapmamış. Öğretmemiş. Ki Allah'ın katında hiç kimsenin bir hatırı ne? yoktur. Evet. Kabirlerde ne yapmak? Özel bir yer belirleyip orada insanlara vaazda bulunmak sürekli. Bu da bidattir. Kabirler arasında yüksek sesle La ilahe illallah diye bağırmak bidattir. Ondan sonra bazı yerlerde diyor ki <gülüyor> Allah'ın rahimu Allah kabir ziyaretinde bulunanlara hacı derler diyor. Hac. Tabi bu da elbette bir bidattir. Tabi bazı insanlar var ki bazı tarikatlar var. Müritlerinin e, falanca kabri ziyaret etmesini ya da falanca şeyi ziyaret etmesini ne olarak sayıyorlar? Hac olarak diyor. Hac gibi. Diyor. İşte orada 2 milyon 3 milyon insan toplanıyor diyor adam. Hac. Orası diyor Hac. Aynen bu ifadeleri kullanıyorlar. Kendim evet. duydum yani. Evet. Ondan sonra yapılan sevapların ölülere hediye edilmesi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hediye edilmesi. Bunların hepsi bir dert. Adam diyor ki gittim diyor umreye. Önce kendim için bir umre yaptım. Sonra diyor bir umre daha yaptım. Onu da kime hediye ettim? Peygamberimize diyor. Bunu meşhur bir adam hoca söylüyor. Kıyasada meşhur bir hoca. Amerika'da yaşıyor şu anda. Gittim diyor anlarından bahsediyor. Bir mı diyor kendime yaptım. Bir umremi kendime yaptım. İkinci umreyi de diyor. Hediye ettim peygamberimize aleyhissalama diyor, diyor. Sorular sonra biraz sonra. Kur'an okuyana ücret vermek. Yani adama diyor ki şu, bugün de çok yaygın değil mi bu? Hocaya gidiyorlar. Diyor ki ya sen bizim babamıza gel de şu kabirde, kabire başında bir Kur'an oku. Ondan sonra kalkıp ne bir de? Kadın zarf veriyor hocaya. Bunların hepsi bidat. Nereden? Kastul kabri lid dua indahu raca'el icabe. Duanın kabul olacağını ümit ederek, o kabrin, o türbenin yanına giderek orada ne yapmak? Dua etmek. Tabu bu bidata da girer, şirkete girer. Kişinin, kişinin itikadına göre. Tabi bu ne yapar? Değişir. İtikadu bazıları onların kabre salih ise kanı bir köyde annem bereketir rızıkon ve bazılarının şu itikada sahip olması da bid'attır. Hatta şirke bile girer. Falanca veli, falanca peygamber o şehirde olduğu için o şehirdekiler rızıklandırılmakta, o şehirdekilere Allah'ın yardımı desteği gelmektedir. Adam çıkmış diyor ki İstanbul diyor depreminde diyor ne yaptı Evliyalar kalktı diyor, değil mi? Bağasköp müsünü e mü tuttu diyor? Evet. E Kimi tutmuşlar? E ne? Camileri tutmuşlar. <gülüyor> Surları tutmuşlar. Surları tutmuşlar. <gülüyor> tutmuşlar. Veya daha diyor ki adam buraya diyor, onun için diyor felaket gelmedi diyor. E yani e eğer e evet arkadaşlar, bunların hepsi Allah'ın dininde olmayan itikatlar Allah'ın dininde olmayan inanışlardır. Evet, bazı diyor, bazıları türbeleri ayırmıştır, falanca türbe şuna iyi gelir, falanca türbe şuna iyi gelir, falanca şu türbe şuna iyi gelir, buna binaen o türbeler ne yapılmaktadır, ziyaret edilmektedir. Öyle değil mi? Şimdi çocuğu olmayanların gittiği türbe var, öyle değil mi? Evleneme evlenemeyip, ee, yani evlenmek istiyor ama kız bulamıyor. Onun için gidilen türbe var. Üniversite sanatında başarılı olmak isteyenlerin gittiği ne var? Hatta bir arkadaşımız güzel bir şey söylemişti. Hani dershaneler şey yapıyorlar ya sınavdan sonra. Birinciyi biz çıkardık diyorlar ya hani. Türbelerde yazacaklar. Bu sene birinciyi bizim türbeden çıktı. <gülüyor> Bu hale gelebiliriz. Gülmeyin arkadaşlar. İnsanlar maalesef çoluğunu çocuğunu alıp sınavdan önce türbelere götürüyorlar. Falanca türbeye götürüp çocuğunu orada dua ediyor. O türbeden belki medet umuyor. Yardım istiyor. İnsanlar, insanlar şirk koşuyorlar arkadaşlar. Maalesef. Evet. Takdis-u mehavle kabril veliyyi min şecerin ve hacerin. Bazı türbelerdeki ağaçların, taşların, mermerin, yapıların takdis edilmesi. Değil mi? Adam ya camiye baksana diyor şey şeye. Ağaca diyor. Çınar ağacı. Bu ağaç da mübarek. İşte diyor. Nereden besleniyor bu evliyanın, bu velinin Kabrinden besleniyor. Evet. Ayetel kursu okumak. Bunların hepsi evet. Kabirlere ziyaret için evden çıkmak. Hatırlarsanız en son dersimizde anlatmıştık. Yani otobüslere toplanıp insanların yahut da evinde çoluğun çocuğunu toplayıp her pazar günü nereye gitmen? Gürşah Tepesi'ne, tepesine Sultan'a gitmen. Bunların hepsi nedir? Kabiri ziyaret etmek niyetiyle çıkılan yolculuk olduğu için bidattir. Aleyhisselatü Vesselam bunu nehyetmiştir yetmiştir, saklanmıştır. Kendi Kabir ziyareti için gidebilir. Yani ölümü hatırlamak için ne yapabilir? Gidebilir. Evet. evet. Kabirlerin süslenmesi. Ondan sonra... Türbelerin işte işinin süslenmesi. Evliya olduğunu söyleyen türbelerin içinde türbelerin camlarına, duvarlarına çaputların bağlanması, bir şeylerin yapılması. Mendil gibi, elbise gibi şeylerin kabirlere sürülmesi. Teberrük için. Bunu da var arkadaşlar. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ne getiriyorlardı? Çocuğu olmayan kimselerin iç çamaşırlarını getiriyorlardı. Biz oradayken diyorlar ki ya şu çamaşırları alın. Çocuğumun, torunumun çamaşırı. Niye? Ne yapacağız bunu? Peygamberin kabrinin demirlerine sürün. Ne olacak? <gülüyor> çocuk olmuyor. Böyle sürersen çocuk olacak. Yani bunu biz kendimiz gördük. Yaşadık. Ümmet bu halde arkadaşlar. Yani ümmet. Hani ya ümmet neden bu halde? İşte bundan dolayı bu halde. İslam ümmeti bundan dolayı bu halde. Kabirlerin etrafında tavaf etmek. Bunu da gördük gözlerimizde. Kabire doğru dönüp namaz kılan da gördük. İnsanlar peygamberimizin kabrine, kıbleyi sol taraflarına alıp kabire doğru, peygamberimizin kabrine doğru dönüp ne yapıyor? Namaz kılıyor. Kendim bu iki gözümle gördüm. Evet. Ondan sonra kabirlere doğru sırt dönmek. Sırt dönmeyi ne görüyor insanlar? Kötü bir şey görüyor. Bugün gidin, Süküdar'daki ne o kabrin adı? Hayır. Bu Süleyman Hilmi Tunahan'ın olduğu kabir nerede arkadaşlar? <gülüyor> Karacaahmet'te gittiğiniz zaman insanların bir gidin orayı bir görün. Bu anlatılmakla belki yavan kalabilir. İnsanlar şu şekilde sağ ellerini sol elin üzerine koyarak namazda durdukları duruş gibi duruyorlar. Başlarını önlerine yiyorlar. O şekilde yavaş adımlarla gidiyorlar. Ve kabirden, mezardan o şekilde geri geri sırtlarını kabre dönmeden geri geri çıkıyorlar. Yani birçok yerde bunu yapıyorlar. Bunların hepsi bunların hepsi Allah'ın dininde olmayan Allah'ın buğz ettiği şeylerdir. Evet. Ölülerden yardım istemekten filan bahsediyor Şeyh Ablanı Rahmet. Bunlar şirktir. Yani medet ya Kadir Geylani demek. Yetiş ya Kadir Geylani demek. Bunların hepsi kişiyi dinden çıkaran şirklerdendir. Kabirlere gidip kurbanlar kesmek. Mezarlara gidiyor adam. Eyüp Sultan'da adam ne açmış belediye oraya? Adaklık kurban kesme yeri açmış değil mi? İnsanlar buradan gidiyor orada kurban kesiyor. Yani bunların hepsi batıl olan kişileri şirke sürükleyen amellerdendir. Evet. Tabi burada şey galiba hani bazı konulara demiş. Biz bunları tevhid desterinde aldık. Mesela ölünün tasarruf sahibi olduğuna inanması. Yani, ölüler diyor ki adam, kitabında yazmış, kınındaki kılıç gibidir. Yani evliyalar. Hayattayken kınında. Vefat ettikten sonra, kabre geldikten sonra kınından çıkmış kılıç gibidir. Yani artık tasarruf sahibi. Dolaşır, yeryüzündekiler medet umanlara yetişir. Değil mi? Evet. Bunları zikretmiş. Ee, Şeyh Albani Rahimahullah. Mesela şundan bahsediyor. Tavsiyetu en yubne ala kabrihi Öldükten sonra diyor ki adam benim diyor mezarımı şöyle mermerle yapın, üstüne şu şekilde şey yapın, bina yapın. Bunların hepsi Allah'ın dininde olmayan şeyler. Uygulanmaz, bu vaziyet temiz edilmez. Mezarların nasıl olması gerektiğini söyledik hatırlarsanız. Tacisi kubur kabirlerini yapmak, kireçlemek, boyamak, bina etmek. Nakışu isimli meyit ve tarihi, mohtiğe ala al kabr. Kabre ne yapmak? Ölünün ismini yazmak, ve ölüm tarihini yazmak. Bunları da söyleyip hatırlarsanız. Ne zaman yazılması gerektiğini beyan ettik. Eğer mezar karışacaksa, mezarın yeri bulunmasından, mezarı bulamayacağından korkuyorsan, oraya ne alırsın? Bir taş koya bilirsin. Oraya diğer yerlerden ayıra bilirsin. O taş koymak da ayırt etmiyorsa oraya bir alamet, bir işaret herhangi bir işaret koyabilirsin. Ya da ismini bu manada sadece bu şekilde bilirsin. Evet. Ölünün cami içine gömülmesi yahut da türbenin yanına camilerin yapılması, mescitlerin yapılması var biliyorsunuz. Maalesef oldukça fazla var. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyaret etmek hususuyla yolculuğa çıkılması. Buradan adam mesela Medine'ye gidiyor. Tek gayesi, tek amacı ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etmek. Sünnet olan nedir? Peygamber Aleyhisselam'ın mescidini ziyaret etmek. Peygamber aleyhisselatü ve vesselam ile, zatı ile Allah'a tevessül etmek. peygamberin yüzüğü hürmetine diyerek. Onunla sana teveccüh ediyorum, sana yakınlaşıyorum diyerek ne yapmak? Eee dualar etmek bir daddır. Bu gibi şeyler dinde Allahu Teala'nın, Resulü'nün bizlere yapmamızı istemediği şeylerdendir. Evet. Kabre sürünmek, Peygamberimizin kabrine sürünmek. Dediğimiz gibi adam elbisesini atıyor, mendilini atıyor sırf oraya ne yapmak için, sürmek için. Hatta bir arkadaşım vardı. Bir gün bana şöyle beyaz bir şey çıkardı. Pamuk çıkardı. Şöyle küçük bir pamuk. İngiltereli bir arkadaş, aslı Pakistanlı tarikatçı. Dedi ki, "Bunun ne olduğunu biliyor musun?" Dedim, "Pamuk." İyi dedi, "Ne pamuk?" Dedim, "Ne bileyim ben." Ya, dedi ki, "Bu Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın kabrinin temizlendiği pamuk." E, ne özelliği var bunun? "Olur mu?" dedi ya. Ben dedi buna 100 dolar verdim. <gülüyor> Şimdi mesela bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevisi'nde temizlik yapan temizlikçilerin başında, her bir temizlikçinin başında da Peygamberimizin kabrinin olduğu bölgede bir görevli duruyor. Adama sildiriyor mesela pamukla kabri, demirlerini, duvarlarını. Ondan sonra diyor, at çöpeye. Niye çöpe attırıyor onu? Çünkü ortaya çıktı anlaşıldı ki, orada çalışan bazı temizlikçiler bu pamukları ne yapıyorlar? İnsanlara satıyorlar. Yani bu işin artık bir sektörü de oluyor. Şirkin artık bir sektörü var arkadaşlar. Şirkin artık bir sektörü var. Yani hem insanın amelini ihbat ediyor, hem insanın amelini boşa çıkartıyor, hem de cebinden parasını ne yapıyor? Alıyor maalesef. maalesef. Evet. Peygamber Aleyhisselam'ın kab kabri etrafında toplanmak. İnsanlar bugün geliyorlar ve hatta şimdi tabii toplatmıyorlar cami içinde izin vermiyorlar ama insanlar caminin dışında toplanıyor böyle. Tam arkalarını kıbleye doğru dönmüşler. Tam kadınlı, erkekli, teyzeler, amcalar iç içe girmişler. Bir araya girmişler. Ellerinde cüzler de atmışlar. 30 tane cüz. Ondan sonra orada oturmuşlar hatim yapıyorlar. Herkes bir cüz okuyor. 15-20 dakikada, yarım saatte neyse. Yarım saat içinde bir hatim yaptıklarını zannediyorlar. Yanıklara bakın. Bir cüz okuyorsun, ortaklaşa. Yani bu milletin ruhunda var organizatörlük. <gülüyor> yani Allah'ın kitabını okumada bile ne yapıyoruz? Uyanıklığa kaçıyoruz yani. Yani bu kadar kolay bir hatim yapmak. Bir tane cüz okuyorsun, 20 sayfa. O ara o, o, dağıtmış olduğun organize ile herkese birer cüz paylaştırıyorsun. O organize ile ne olmuş oluyor? Herkes bir cüz sevabı, herkes bir hatim sevabı almış olduğu zannına kapılıyor. Öyle hissediyorlar kendilerini. Ve ardından ne yapıyorlar? Ardından... Oradan hasıl olan sevabı önce peygamberimizin yeşil kubbesine bakarak oraya hediye ediyorlar. Oradan başlayarak ondan sonra toruna, torbaya, ataya, dedeye ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim hediye ediyorlar. Onlardan iyisi yok. Onlardan güzeli yok. Halbuki yani yaptıkları şey bidatin ta kendisi. Her bir dalalet, her dalalet sapıklık, her sapıklık da ateştedir diyor. Peygamber sevabı. Sufyan Sevre ne diyor? Başını kaşırken bile sünnete göre kaşıyacaksan sünnete göre kaşıyamayız. Öyle öğren. Sağdan mı başlayacaksın, soldan mı başlayacaksın? Cenazenin ortasından mı duracaksın, başından mı duracaksın? Hepsi sünnette var arkadaşlar. Hepsi sünnette var. Evet. Şeyh Albani zikrettiği hususlar bunlar. Özetle. Bu şekilde ne yapmış olduk arkadaşlar? Şeyh Albani Rahimahullah'ın bu hayırlı kitabını... Bereketli kitabını, hayrı bol olan kitabını ne yaptık? Bitirmiş olduk. allah Teala müellifine merhamet eylesin, rahmet eylesin. Bu dersleri bizlerle gelip dinleyen, fehmeden, hayatlarına tatbik eden arkadaşlarımıza da merhamet eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedan la ilahe illa ente estağfiruka ve tuhu